Toplumsal Dönüşümde Sosyal Girişimcilik Hazırlayan ve sunan Hülya Denizay. Evet, merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün e, Sevgi Bertan Aygün'e bir teşekkür de stüdyodan bizden gidiyor. E, Açık Radyo'yu destekleyen ve desteklemesinin yansımalarını görmek isteyen herkese bu yeni destek döneminde tekrar bir hatırlatma yapmayı da görev biliyorum. E, Açık Radyo 2013 destek e, programı kampanyası yavaş yavaş başladı. Daha önceden destekleyen arkadaş arkadaşlarımıza duyurular gitti. Yeni destekçilerimizi de eee Mutlaka web sayfalarına girmelerini veyahut da e, Açık Radyo'nun telefonunu arayarak ayrıntıları öğrenmelerini e, temenni ediyorum. Efendim bugün e, geçen iki senede konuğumuz olan e, Bilgi Genç Sosyal Girişimci Ödül Programı'nın e, koordinatörü Serdar Apaydın yine konuğumuz. Hoş geldin Serdar. Hoş bulduk Hüseyin Hanım. Ee, yine bu programda etkin rol alan Sosyal İnovasyon Merkezi'nin kurucusu ve eğitimlerinden sorumlu e, Suat Özçağdaş sen de hoş geldin. Hoş bulduk Geli Abla. Efendim bu arkadaşların e, benim e, hayatımda önemi olan genç arkadaşlarımdan ikisi daha çünkü onlarla yolumuz çeşitli yerlerde giderek kesişmesi artmaya başladı ve onların yaptığı çalışmalara kah destek vererek kah e, duyurmaya çalışarak ben de e, yarattıkları değerin artmasına gayret ediyorum. Ee, Serdar, geçen iki senede yaptığınız ödül programında amacımızı, e, programın amacını bahsetmiştin ama belki bugün yeni dinleyicilerimiz vardır ve tahmin ediyorum vardır. Onun için senden Bilgi Üniversitesi Genç Sosyal Girişimci Ödülleri programının amacını e, dinleyebilir miyiz? Tabii Bilgi Genç Sosyal Girişimci Ödülleri'nin lanse edilmesindeki en önemli amaç Türkiye'de sosyal girişimcilik anlayışının yaygınlaşmasını sağlamak. 2010 yılında diğer proje ortaklarımız Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı, Uluslararası Gençlik Vakfı ve Sible Vakfı ile birlikte Ödülleri lanse ettik. Bu sene 3. senemizi tamamladık. Ve bu sene seçilen finalistlerle birlikte şu an toplamda 30 tane genç sosyal girişimciye ödül vermiş bulunuyoruz. Çok net tek amacımız Türkiye'de daha fazla sosyal girişim örneğinin bulunması gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Ve sahaya inerek bu genç özellikle genç sosyal girişimcileri... ...arayıp onlara ihtiyaçları karşılığında eğitim, nakdi ödül ve mentorluk hizmeti vermeye çalışıyoruz. Peki şimdi burada son birkaç senedir sosyal girişimcilik Türkiye'nin gündemine yavaş yavaş giriyor. Bize göre çok var gibi geliyor ama hala Türkiye'de bu konuyla hiç alakası haberi olmayan milyonlarca kişi var. Bilgi Üniversitesi olarak siz bu gençler arasında bu yaptığınız çalışmada farklılıklardan bir tanesi de İngilizce'de social business denilen olay, Türkçe'de de sosyal girişim, biraz da ticari amaç olan konuyu mu desteklemek yoksa nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Tabii, yani aslında tabii Aşoka ile birlikte siz Türkiye'de belki sosyal Girişimcilikten bahseden ilk insanlardan bir tanesisiniz. Ee, ama biz 2010 yılında projeyi lanse ettiğimizde fark ettik ki aslında sosyal girişimciliğin e, yaygın olmamasıyla birlikte tanımının da çok net olmadığı e, bir ortamda bu işi yapmaya başlamıştık. Dolayısıyla biz sosyal girişimcileri özellikle Türkiye'deki sosyal girişimcileri e, seçerken sosyal girişimcilik tanımını biraz daha e, açtık. Yani o makası biraz daha açtık e, ki hem sosyal girişimcilik anlayışını ve tanımını yaygınlaştıralım. E, gençler bunu anlasın. Hem de artık fikir aşamasında olan projeler veya fikirler de yavaş yavaş sosyal girişime doğru evrilsin. Yani çok kitabi bir tanım olarak hani devletin ve özel sektörün çözüm bulamadığı sosyal problemlere kişisel inisiyatif kullanarak çözüm bulmak diye tanımlıyoruz ama biz geçtiğimiz yıllarda aslında ticari bir faaliyete dönmemiş ancak çok uzun zamanlar belki laboratuvarlarda belki değişik ortamlarda zaman harcayarak üretilmiş ürünlerin de birer sosyal girişim olduğunu e, olması gerektiğini düşündük. E, açıkçası yaklaşımımız biraz daha normal tanıma göre daha geniş. Peki bu e sen bu arada kısa tarihçesine de girmiş oldun benim ikinci sorumda ama bu konuda biraz daha bilgi vermek istiyor musun yoksa bir sonraki gençlerin eğitimi konusunda Suat'a mı söz vereyim biraz tarihçe konusunda biraz yani, daha bahsetmek ister misin? Çok basit bir iki cümleyle Bilgi Üniversitesi Laureate Uluslararası Üniversiteler Ağına 2009 yılında dahil olduğunda bu proje bize yurt dışından Uluslararası Gençlik Vakfı'ndan geldi. Laureate Yönetim Kurulu Başkanı Douglas Becker, e, aynı zamanda e, Uluslararası Gençlik Vakfı'nın da e, yönetim kurulu başkanı e, bu projeye de çok önem veriyor. Ve bütün Laureate okullarının olduğu diğer ülkelerde Meksika, Brezilya, İspanya gibi e, Uluslararası Gençlik Vakfı'nın e, uyguladığı e, Global Fellows isimli programın mini versiyonları bu ülkelerde uygulanıyor. Biz de onlardan bir tanesiyiz. Bu aşamada ben... E, Ayrıca Sosyal Enosyal Merkezi sevgili Suat Bey'e ve e, Marjinal Portu Nobelli'ye de bize yurt içinde verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Evet e, o zaten otomatikman Suat Özçağdaş'a gittik. E, e... Konuşma sırası geldi. Ee, sevgili Suat, siz bu yarışmanın ilk kurgusundan beri sanıyorum evet. birlikte çalışıyorsunuz. Doğru. Bu çalışmalar içerisinde hem bir yarışma var hem bir eğitim var. Doğru. Bu paketin nedenini ben tahmin ediyorum ama bir de senden dinleyelim. Neden bir böyle bir paket var ve eğitim içeriğinde neler yapılıyor? Peki, ee, şimdi bu yarışmayı aslında Türkiye'de... Yapmaya başladıktan sonra şeyi fark ettik bir kere. Aslında ilk baştan itibaren kurgumuz o yöndeydi ama bu arkadaşlarımızın bir projesi var, iyi bir fikirleri var, bir takım denemeleri var. Ama sonuç itibariyle baktığınızda daha henüz ham haldeler. Yani başka desteklere ihtiyaçları var. Projenin geliştirilmesi açısından, daha fazla kurumsallaşması açısından birçok açıdan daha çok desteklenmeye ihtiyacı var arkadaşlarımızın. Biz de bu kapsamda projeyi yalnızca bir yarışma olarak düşünmedik. Aynı zamanda, <gülüyor> çok özür dilerim. Aynı zamanda onların bu becerilerini de geliştirecekleri bir fırsat olarak kullanmak istiyoruz. Bu kapsamda arkadaşlarımız hem bir para ödülü alıyorlar. E, 3500 dolarlık bir para ödülleri var. Onun yanı sırada önce iki gün yarı finallerde geliyorlar bir eğitim alıyorlar. Arkadan seçilen 10 arkadaşımız ki yarışmada birinci, ikinci, üçüncü yok. Bir farklılık tarafı da o. Bu 10 arkadaşımızı arkadan 5 günlük bir eğitim alıyorlar ve bu 5 günlük eğitim sırasında e, birçok kişiyle de bir araya geliyorlar. Alanında uzman kişilerle bir araya geliyorlar. E, dünyada da uygulanan bir modül var. O modüllerin Türkiye adaptasyonunu gerçekleştirdik. Onları da uyguluyoruz aynı zamanda. E, böylelikle kendi projelerini nasıl geliştirebileceklerini, nasıl kurum varsa soru işaretlerini nasıl giderebileceklerini de bu eğitimde öğrenmiş oluyorlar. Interaktif bir eğitim bu. Evet, burada benim geçen senelerden hatırladığım doğruysa birbirlerini de interaktif dediğin için aklıma geldi. Hı. Kendi beceri ve bilgilerini de akran eğitimi gibi bir şey de yapılıyor galiba. O da çok hoşuma gitmişti. Doğru. Doğru yani mu hatırlıyorum. Çünkü doğru. Aslına bakarsanız eğitimin temel vurgusu bu genç arkadaşlarımızın kendi çevrelerinde bir lider oldukları ve bu lider liderin ve çevresiyle birlikte liderliğin nasıl desteklenebileceği üzerine. O yüzden de bu arkadaşlarımızın her birisinin yüksek hem benzer hem farklı. O yüzden birbirlerinden öğrenecekleri çok şey var. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Belki bir tanesinin işlemiş olduğu bir strateji diğerleri için de kullanılabilir olacak. Orada yapılan bir yanlış diğerleri için tekrar yanlış yapılmadan öğrenilebilecek olan bir ders olacak. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Ama aynı zamanda şu vizyonu da vermeye çalışıyoruz arkadaşlara. Evet bu denendi ve burada uygulandı. Başarılı ya da başarısız oldu ama senin için aynısı olacak diye bir durum yok. O yüzden hani öğrenme fırsatından yararlanmak ama kendi deneyiminin de önünü açmak gibi bir çalışmamız var. bu çalışmada. Çok önemli, çok önemli. Peki o zaman yavaş yavaş kazanan ödüllere gelelim. Serdar bu konuda 10 kişiyi sanıyorum sen bize anlatacaksın. Evet, şimdi... Tabii biraz da seçici kuruldan yani seçen kurullardan da kısaca isterseniz e, bir iki cümleyle bahsedeyim. E, toplam başvuruları biz bir internet, internet sitemiz vasıtasıyla www.bilgiggo.org e, adresinden kabul ediyoruz. Bu sene için bitti seneye şimdiden not alsınlar. Tabii evet. öyle e, yani Şubat gibi falan önümüzdeki senenin başvurularını kabul etmeye devam edeceğiz. Ee, bunu da sürdürülebilir bir şekilde. Bilgi Üniversitesi'nin e kesin anlayışıdır bu. Yani bu proje devam etsin. Sosyal girişimcilik yaygınlaşsın istiyoruz. O zaman Şubat ayında yine bir duyuru yaparız hatırlatmak Tabii. için. Memnun böyle. memnuniyetle evet. Sizin desteğiniz her zaman bizimle beraber zaten biliyoruz. Ee, i̇ki farklı seçici kurul değerlendiriyor. Ee, siz daha önce bizim seçici kurulumuzda olduğunuz için detayları biliyorsunuz. Toplam başvurular ilk önce adaylık kurulu diye tabir ettiğimiz bir kurul tarafından... En başarılı 20 projeye indirgeniyor. Burada yine biz sevgili Suat Hocanın tecrübesinden faydalanarak, faydalanarak çok farklı sektörlerden, kendi konularından lider insanları bir araya getirip bu işi yapıyoruz. Akabinde toplam seçilen 20 yarı finalist aday, biraz önce Suat Bey'in de bahsettiği gibi ilk önce iki günlük bir eğitimden sonra asıl seçici kurulun önüne çıkıyor. Orada kendi projelerini anlatıyorlar, soruları cevaplıyorlar ve seçici kurul kazanan 10 finalisti seçiyor. Birinci, ikinci, üçüncü yok hepsi bizim için aynı değerde. Bu sene yine bu süreçten geçen toplam 75-80 başvuru oldu. En başarılı 20 proje belirlendikten sonra... ...seçici kurul en başarılı 10 projeyi belirledi. Ben kısaca... Pardon bu arada da giderek iğmenin yükseldiğini evet. söyleyebiliyoruz tabii, değil mi? Tabii tabii evet. tabii. Yani biz tabii aslında biraz e, ilk lanse ettiğimizde... E, ...çok ciddi sayıda başvuru almıştık. Fakat sonradan gördük ki biz aslında geçmişten... E, geçmişte oluşmuş almış. Bir havuzdan He, faydalanmışız. E, hatırlarsınız çok değerli projeler çıktı. Ayşegül'ün zumbarısı efendim söyleyeyim. Geçen sene İpek Yosunlu'nun Annemin Kilimleri projeleri... Dolayısıyla zannediyorum bütün kurumların çünkü bu konuda çalışan kurum sayısı da arttı Bu sayede sosyal girişimcilik örnekleri Türkiye'de çoğalacaktır Yani bizi dinleyen herkesin aslında kişisel sorumluluğudur aynı zamanda bu Çünkü sosyal girişimcilik örnekleri ekonomik olarak, sosyal olarak, kültürel olarak, çevre anlamında Kadın hakları vesaire birçok konuda Türkiye'yi çok daha yaşanabilir bir ülke haline getirecektir e, i̇sim ve proje olarak hemen kısaca bahsedeyim. E, Detay isterseniz tekrar konuşuruz. Bu sene Emre Özgür e, Bir Silgi Bir Kalem projesiyle finale kaldı. Nazlı Özgan e, Değişim Liderleri projesiyle kaldı finale. Abdullah Oskay Hayat Senle, Sezgi Evren Kültürel Mutfak, Varlık Sezgin Sonradan Gurmeler, Yavuz Çakır Kitap makinası. Samet Beyaz Kılınç Sambis, Eril Gün Ezerel Snaps.com, Burak Özdemir, Yeniyeti.com ve Mustafa Altuncu, Bir Enstrüman, Çok insan projeleriyle e, toplam 75-80 başvuru içerisinde finale kalan 10 aday olarak belirlendiler. Peki o zaman içinden 3 tanesini, 2 veya 3 tanesini biraz daha detaya inerek inceleyelim mi? E, örneğin e, Suat, sen e, anlatmak istediğin şu anda hemen aklına gelen e, hangi? Proje değil aslında bunlar. Hep altını çizdiğimiz bir şey vardır. Hani bazen ben de proje deme hatasına düşüyorum. Sosyal girişimcilik o eksik, o yanlış tamamlanana kadar sürmesi gereken bir çalışmadır. Tabii. Hani bunun da altını bu vesileyle çizelim. E, bu sosyal girişimlerden hangisini şu anda bahsetmek istersin? Mesela Sezgin'inkinden başlayabiliriz. Sezgin'in projesi Diyarbakır'da uygulanan bir proje. Ee, bir kere benim açımdan önemli olan tarafı bir, İstanbul'un dışında e, görece daha kalkınmakta olan bir bölgede uygulanıyor olması. E, kadın çalışmaları alanında sosyal gelişimcilik projeleri çok fazla yok. Dolayısıyla kadınlarla ilgili bir çalışma yapıyor olması e, önemli. Proje özetle şöyle, e, aslında... E, Doğu Güneydoğu'da çokça yaşanan bir zorunlu göç olgusu var. Bu zorunlu göç nedeniyle kentin çeperlerine yerleşmiş olan kadınlar ve aileler var. Ve bunun doğal sonucu olarak da bir ekonomik faaliyette çok fazla olmadığından mevsimlik göç meselesi var. Mevsimlik göç meselesi Türkiye'nin çok önemli sorunlarından bir tanesi aslında. Bu arada geçerken bir not olarak söylüyorum... Bu sorunu konuşmalıyız çünkü bu sorun bizim dışımızda çok konuşuluyor. Ee, bir başka proje çerçevesinde çünkü ilgileniyorum bununla. Türkiye'nin temel ihraç ürünlerinin bir kısmı fındık gibi, e, pamuk gibi bazı bir takım e, ihraç ürünleri için e, kıyamet kopuyor yurt dışında çocuk işçiliği nedeniyle. Çocuk işçiliğinin nedeni de mevsimlik göç aslında. Çünkü bu insanları yerellerine istihdam edemediğinizde onlar da doğal olarak istihdam edilebilecekleri tarım arazilerini geziyorlar. Ve bu göç öyle bir göç ki e, yılın bir döneminde başlıyor yaklaşık 6 aya kadar sürüyor. Çocuklar perişan, hiçbir yerde okuyamıyorlar, oradan oraya, oradan oraya geziyor aileler. Doğu Güneydoğu'dan başlayıp Karadeniz'e kadar gidiyorlar, tekrar geri geliyorlar. Şimdi bu proje aslında bunun için bir panzehir olan bir proje. Ee, Sezgi kendi kaynaklarıyla e, kullanılmayan tarım arazilerini e, kiralıyor. E, burada bunları kadınlara ücretsiz olarak... Pardon bu arada yaşı kaç? E, çok genç zannediyorum 22 yaşında evet. e, Sezgi. Yani kendisi oralı. Evet. Kendisi oralı değil e, ama e, orada e, bir sivil toplum örgütünde çalışıyor aynı zamanda. Çaşa'da evet. çalışıyor. E, durumu tespit ediyor. Çünkü Çaşa'nın yaptığı faaliyetler çocuklarla ama aynı zamanda onların annelerini de tabii gözlemleyebiliyor. Bir e, sosyolog kendisi. E, ve diyor ki yani bunu benim önleyebilmem için yeni bir model geliştirmem lazım. E, ve bunun üzerine... E, tarlalarda kadınlar kendi ürünlerini organik olarak üretmeye başlıyorlar i̇şte Kurutuyorlar, paketliyorlar, satmaya başlıyorlar Sezgi kendi sürdürülebilirliğini sağlamak için buradan bir miktar tabii Sosyal girişimciliğin doğası olarak o da e, yararlanıyor e, küçük bir miktarda ve Dolayısıyla sistem kendini döndürmeye e, başlıyor Ve şu anda geldikleri nokta şu e, Bu projenin içerisinde yer alan kadınlar ve ailelerin bir kısmı mevsimlik göçten çekilmiş durumdalar Artık gitmiyorlar Çünkü orada bir ekonomik faaliyet oluşmaya başladı Türkiye açısından hem kırsal kalkınma açısından önemli, hem kadın ve çocuk meselesi açısından önemli. Hem de bir ekonomik yoksulluğun çözülmesi açısından da önemli bir faaliyet. Ve tabii bir başka tarafı da şu, özellikle muhafazakar bölgelerde kadınların çalışması çok ciddi problemdir biliyorsunuz. Türkiye'de kadın istihdamı %25'ler düzeyinde. O yüzden bu projenin bir tabii diğer tarafı da kadın istihdamını güçlendiriyor olması Türkiye'de. Biz alkışlıyoruz kendisini. Yani seçtiğimiz projelerden biri bu. Evet. Peki Serdar senden de bir önnek dinleyebilir miyiz? E Tabii benim de ilk öncelikle aklıma gelenlerden bir tanesi Yavuz'un projesi. Otomatik kitap otomatları projesi. Şimdi Yavuz e, araştırmış ve anlamış ki ülkemizde 10 bin kişiden sadece 3'ü yılda 10 kitaptan fazla okuyorsa kitap kurdu sayılıyor. Birleşmiş Milletler İnsani Gelişim raporunda da yine Türkiye 173 ülke arasında 86. sırada bunlar tabi yürek burkan veriler Kitap okuma alışkanlığının bu kadar geride kalmış olmasını sadece tabi ekonomik ve sosyal nedenlerle açıklamakta mümkün değil Toplumsal algı öncelikle ve kaynağa ulaşım gibi ciddi problemler var ee, Yavuz'un otomatik kitap otomatları e, bu kaynağa ulaşımı kolaylaştırıyor ve maliyetleri düşürüyor. Dolayısıyla insanlar otogarlar gibi tren garları gibi e, me mesai saatlerinin dışında kitaba ulaşım zor olan yerlerde e, bizim vending machine diye tabir ettiğimiz işte 2 lira atıp gofret aldığımız vesaire gibi makinalardan Türkiye'de de bulamıyor bunu yaptıramıyor yurt dışında yaptırıp Türkiye'ye getiriyor. Ee, ve birkaç özel firmayla anlaşmış durumda şu anda oralara makinalarını yerleştirmiş ee, Dolayısıyla burada böyle bir kitap okuma alışkanlığının kazandırılması, kazandırılması ile ilgili ciddi bir fayda sağlıyor Bir diğer ciddi faydası da korsanla savaş Yani korsan kitap satışına karşı verilen mücadeleye e, ciddi bir katkı sağlıyor bu makinalarla. Niye sağlıyor anlayamadım çünkü e, makinelere koyduğu bütün kitaplar e, orijinal basılmış kitaplar. Ve ha. bunları toplu halde aldığı için çok ciddi bir indirme tabi oluyor. Dolayısıyla yani insan... ucuzlamış oluyor. Tabii çok ucuz alıyorlar ve çok rahat erişebiliyorlar. Yani bir otobüs garına gittiğinizde işte saat gecenin on biri ise siz otobüse bineceksiniz. İşte belki beş altı saat yolculuk yapacaksınız ama kitaba ulaşamıyorsunuz. Oradan sekiz on liraya çok önemli eserleri alıp ulaşımınız esnasında okuma fırsatınız oluyor. Bu benim aklıma kalan önemli projelerden bir tanesi. Yavuz'u da tebrik ediyorum. E, bu arada ben de bu senin verdiğin kitapmatik örneğiyle hemen aklıma bir kampanya geldi. Onu müsaadenizle araya e, ekleyeyim. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, e, Promete Cafe'nin koordine ettiği mahkum gençlere yönelik bir kitap kampanyası var. Bu, bu e, şey, Mahkum olan, tutuklu olan e, ve çoğunluğu da genç olan e, kişilerin tek istedikleri şey var, kitap okumak. Ve tek eğlenceleri veya tek kendilerini geliştirme aracı olan bu kitapları e, Promete Kafe'ye, Kadıköy'e ulaştırabilirseniz, 31 Aralık'a kadar kampanya devam ediyor, e, kendini geliştirmek isteyen, oradaki koşullara hem tahammül edebilmek hem de bunu fırsata çevirmek isteyen kişilere büyük bir destek vermiş olacaksınız. Evet e, peki e, Suat sen bahsetmek istediğin bir örnek daha var sanıyorum. Sen kimi anlatmak istiyorsun? E, Samet'in projesinden bahsedebiliriz belki son olarak da. E, bu da farklı bir alanda çünkü çevre alanında e, olan bir proje. E, Türkiye'de çok yaygın olmayan bir şey bisiklet kullanmak biliyorsunuz. E, Samet'in projesi aslında Samsun'un bütün şehresini değiştirebilecek bir proje. E, ciddi bir yatırım da yapıldı projeye e, bu girişime. E, Sambis projesi, Samsun bisiklet projesi. Ee, bu sahil yolu, Samsun'u, Karadeniz'i bilenler, e, Samsun biraz hem denizin kenarında hem denizden kopuktur. Yani şehir denize biraz bağlantısı e, sınırlıdır. Bu, ama büyük bir de sahil e, kesimi vardır. Bu sahil kesiminde de e, sürekli bir e, araç trafiği vardır. Samsun'daki e, belediye ile birlikte e, bir çalışma yaptılar ve sahilde bir bisiklet yolu yapıldı bu e, girişim kapsamında. Bir kere bu başlı başına bir e, sonuç elde edilmiş. Yanlış hatırlamıyorsam 21 kilometre civarında ciddi uzun bir bisiklet yolu yapıldı. Ee, aynı zamanda e, akıllı bisiklet sistemiyle, akıllı ödeme sistemiyle bisiklet kiralayabiliyorsunuz. Yani e, siz e, bir dışarıdaki bir ilçeden, e, örneğin Atakum'da oturuyorsunuz Samsun'da, kent merkezine ineceksiniz. Otobüsü kiralamıyorsunuz, otobüse binmiyorsunuz, taksiye binmiyorsunuz. İşte düz bir yol zaten, tamamen düz bir arazidir. Gidiyorsunuz bir, bir liraya bisiklet kiralıyorsunuz, hem spor yapıyorsunuz hem şehre gidip geriyorsunuz geriye. E, bu proje uygulamaya başladı şu an itibariyle. Bunun için Avrupa Birliği'nden de bir destek de aldılar. Bu anlamıyla da bir model sosyal girişimciler için bir özellikle başlangıç düzeyindeki sosyal girişimler için. Şimdi İstanbul'da da yeni yeni bisiklet yolları yapılmaya başladı. Dolayısıyla bunu da bir olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Pardon da... araya gireceğim Suat ben açıkçası bu konuda soru işaretlerim var. Çünkü İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde evet. bisiklet yolu yapıldı. Ya Bağdat Caddesi'nde bisikleti bırak insanlar dolaşamıyor. Yani hani bisikletçiler olaya nasıl bakıyor ama uygulanabilirliği konusunda benim bazı endişelerim var. Samsun'u bilmiyorum. Hı hı. Ama yaptım oldu deyince olmayacak gibi bir endişe duyuyorum. Bilmiyorum. Hani bahsi diğer. Biliyorum tamam. konumuzla alakalı sü yok ama bunu da söylemeden ne demedim yani aslında tabii şöyle bir durum var biz kültür olarak motorlu taşıt kültürüyüz yani e, çok alışık olduğumuz bir şey değil benim genel e, bakışım bu bisiklet meselesine şu e, yani önemli Çinli için temel e, taşıma aracı bisiklettir yok onlar da arabaya dönmeye e, yavaş yavaş başlamış. dönüyorlar ama Maalesef. yine de yine de bizimle tabii, kıyaslanamayacak tabii, derecede tabii. E, bu bunun aslında olmasının bir tek nedeni var yani siz temel olarak neyi görüyorsunuz örneğin e, Avrupa'da da Danimarka gibi Hollanda gibi birçok ülkede bisiklet çok ciddi şekilde kullanılır. Ee, en azından yakın mesafeli e, gidiş gelişlerde e, çok ciddi bir katkısı da olduğu da kesin. O yüzden bu neye yatırım yaptığımızla ilişkili bir tabii, şey. Tabii ki doğru yatırım tabii. yapılmalı. Trafik akışına bakılmalı. Onların hepsine katılıyorum. Ee, ama bunu geliştirmeliyiz Türkiye'de. Tabii ki. En azından tabii. emisyonları yani azaltmak için. Yani mış gibi yapmamalıyız. Benim tabii. dikkat çekmek istediğim o. Yoksa tabii. tabii ki bu konuda aynı fikirdeyim. Evet sonuçta birbirinden güzel en önemlisi zaten dediğin gibi en başta Serdar. Gençlerin özendirilmesi o enerjilerinin. O e, bir şeyler yapma isteğinin e, üretime döndürülüp bunun sonucunun uygulanabilir hale getirilmesi. Peki bundan sonra ne yapılacak sanıyorum son birkaç dakikamıza girdik. Bundan ee, sonra neler var sırada? Şimdi biz tabii finalistlerimizi geçen ay belirledik. Onları 10 on finalisti e, yurda davet e, Özür dilerim İstanbul'a davet ettik İstanbul'a gelip Bir haftalık Detaylı bir eğitime tabi olacaklar Ve e, 20 Aralık Peki İstanbul dışından Gördüğüm kadarıyla iki kişi var Çok Başka da farklı. var mı? Aa, daha ne, daha güzel. ne güzel Diyarbakır'dan, Diyarbakır'dan var Samsun'dan, Samsun'dan var. var Yani bir İstanbul'da 4-5 proje var, var. Yarı dışarıda. neredeyse evet, evet. Harika Evet 20 Aralık yani 16 Aralık'ta otele giriş yapıyorlar eğitimleri başlıyor. 20 Aralık Perşembe günü İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü'nde bir ödül töreni düzenleyeceğiz. Yani ben kişisel olarak samimi konuşmak gerekirse herkesi buraya bekliyorum. Halka açık olmakla birlikte sosyal girişimin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu uğurda gerçekten çok çaba sarf eden kişiler ve kurumlar var. Ee, hepimize faydası var Özellikle Açık Radyo dinleyicileri bu konuda sosyal farkındalığı yüksek olan insanlar etraflarını da bu bilgiyi verirlerse biz çok seviniriz 20 Aralık'ta saat 19'da Santral Kampüs'te bir ödül töreni düzenleyeceğiz ee, Dediğim gibi önümüzdeki sene Şubat ayında tekrar başvurularımızı açacağız Ve yeni projeler kabul etmeye başlayacağız Yine benzer bir seçim Bu devam edecek Devam için. edecek, gidecek. Yani bizim bizim sorumluluğumuz bu projenin sürdürülebilir olmasını sağlamak Öncelikle e, kurum olarak ve ortakları olarak ee, onun dışında sosyal girişimcilikin Türkiye'ye tanıtılması ile ilgili zaten farklı projelerde takip ediyoruz Suat Bey ile il il geziyoruz ve bunları anlatıyoruz. Ee, hedefimiz sosyal girişimlerin çoğalmasını sağlamak. Peki sevgili arkadaşlar gerçekten sizin yolunuz açık, gücünüz bol olsun diyorum. Çok teşekkürler. Ee, bir başka programda yine görüşelim inşallah Şubat ayında mı artık tamam. ne zaman. Ee, sevgili Açık Radyo dinleyicileri ben ve Mert Öztekin'le birlikte bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programa kadar sizin de yolunuz açık, gücünüz bol olsun. Hoşçakalın. Toplumsal Dönüşümde Sosyal Girişimcilik Hazırlayan ve sunan Hülya Denizal.